Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının küçük bir bölümünün güçlü bir döngü akımına kapıldığı bildirildi. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), güçlü okyanus akıntısının petrolü Florida Keys olarak bilinen takım adalara hatta ABD'nin doğu kıyısına kadar taşıyabileceği uyarısında bulundu. Sızıntının Küba'ya ulaşma ihtimali de mevcut. Bu sebeple Amerikalı yetkililerin Kübalı yetkililerle bağlantıya geçtiği bildirildi. Pek nadir görülen bir durum esasında. Açıklamada sızıntının körfezin ortasında saat yönünde bir döngüye de kapılabileceği ve bu durumda Florida açıklarına ulaşmayacağı belirtildi. British Petroleum hafta sonunda yerleştirilen denizaltı boru sistemi sayesinde Meksika körfezinin tabanından sızmaya devam eden petrolün %60'ını pompalamayarak toplamayı başardığını açıkladı. BP şimdiye kadar yüzeyden 187 bin varil ham petrolün toplandığını kaydetti. Ancak SEL'e karşı faraşla giderek sorumluluktan kurtulamayacağı da kesin. BP'ye yakıştırılan yeni logoları görmek istiyorsanız www.greenpeace.org.uk kesme behind the logo adresine girebilir ve BP'nin yani British Polluters'a siz de bir logo tasarlayabilirsiniz. Rize'nin Senoz Vadisi'ndeki Uzundere bir hidroelektrik santralinin inşaatı hakkındaki tüm yargı kararlarına rağmen inşaatı bitirildi. Santral bugün üretime geçiyor. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Uzundere bir Hess'in iletim sistemine bağlantısını sağlayacak olan trafo merkezi ve yüksek gerilim şalt sahasına bugünden itibaren 157 bin voltluk gerilim uygulanacağını açıkladı. Rize Valiliği yayınladığı yazısında Uzundere 1'in Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla yapıldığını belirtti. Uzundere 1'in inşaatı neredeyse her aşamasında mahkemelik oldu. Hakkında olumsuz kararlar verildi. En son Nisan 2010'da açılan dava henüz sonuçlanmadı ama HES'te üretim başlıyor. Deniz Temiz Derneği Turmepa Başkanı Tezcan Yaramancı yaptıkları basın toplantısında Karadeniz'in bugün itibariyle çevre koruma literatürüne Ölü Deniz olarak anıldığını söyledi. Tezcan Yeravancı, toplantıda denizlerimizde yaptığımız araştırmalar bizi büyük endişelere sevk etti. Özellikle Karadeniz'deki kirlenme alarm veriyor ve bu kirlenme gündemimizdeki en önemli öncelik dedi. Toplantıda hazırlanan kirlilik raporu da basına dağıtıldı. Raporda şu çarpıcı veriler yer aldı. İstanbul Boğazı'ndaki petrol kirliliğinin Karadeniz kaynaklı olduğu biliniyor. Karadeniz'i kirleten petrol ürünlerinin yıllık miktarı ise 410 bin tona ulaşıyor. Yılda ortalama 350 milyon ton petrol Akdeniz'de hareket halinde. Erdek, Avşa çevresinde Gemlik ve İzmit körfezlerinin sanayi atıklarıyla İstanbul ve öteki yerleşim bölgeleri de ek olarak evsel atıklarla aşırı biçimde kirlendi. İstanbul'da günde 3.9 milyon metreküp atık su toplanıyor. Bunun sadece %10'u biyolojik olarak arıtılıyor, %90'ı yeterince arıtılmadan denize boşaltılıyor. 2008 yılı verilerine göre hala 2783 belediye atık su arıtma tesisi hizmetinden yoksun. Denize kıyısı olan 28 ilde toplam 257 belediyenin 399'unda kanalizasyon şebekesi dahi yok. 1257 belediyenin toplam yıllık 2 milyar metreküp suyunun 537 milyon metreküpü arıtılmadan sulara karışıyor. Yani gördüğünüz gibi Karadeniz'de durum tam anlamıyla bir felaket. İstanbul'daki kuş gözlemcileri 3. köprünün yapılmasına karşı çıktılar. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu İstanbul Boğazı üzerine yapılacak 3. köprü ile ilgili şu açıklamayı yaptı. İstanbul Boğazı üzerinden yapılacak 3. köprünün güzergahı garipçe Poyrazköy olarak açıklandı. Köprünün yapılacağı yer İstanbul'un akciğeri, İstanbul'un yeşil alanı ve Boğaz'ın incisidir. Burada aynı zamanda dünya üzerinde ancak birkaç yerde gözlenebilen olağanüstü bir doğa olayı gerçekleşir. Her yıl 300 bin leylek, 150 bin yırtıcı ve binlerce ötücü kuş İstanbul Boğazı'ndan göç ederler. Bu nedenle İstanbul Boğazı dünya üzerindeki en önemli göç noktalarındandır. Bölgedeki ormanlarda binlerce göç yorgunu kuş dinlenir, beslenir, göçe devam etmek üzere enerji depolar. Köprü olursa şehir bu bölgeye de ilerleyecektir. Bu durumda gökdelenler kulelerle dolu bir beton ormanı oluşacaktır. Kuşlar artık daha yüksekten uçmaya zorlanacak. Bir kısmı da yolculuğu yapamayacaktır. Ormanların yok olmasıyla dinlenecekleri yerlerde kalmayacaktır. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu ümit ediyoruz bu mücadelesinde üçüncü Köprünün önüne geçecek adımları atar. Son olarak Greenpeace'in bugünkü blogunda nükleer.greenpeace.org yer alan bir açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hükümet tarafından Rusya ile nükleer enerji üretimi konusunda enerji alım garantili bir anlaşma imzalanarak nükleer santral yapım süreci ne yazık ki başlatılmıştır. Ekonomik ve teknolojik olarak savunulabilir bir tarafı bulunmayan bu anlaşma kamuoyu tarafından da anlaşılamadı. 4800 megawattlık dışa bağımlı, pahalı ve kirli nükleer enerji için her türlü kolaylığı sağlayan hükümet nedense 80 bin megawata yakın dışa bağımlı olmayan temiz ve tükenmez rüzgar enerjisi başvurularının önünü açmamaktadır. Böylesine kritik bir kararda bilimsel gerçeklere dikkate almadan, çok aceleci davranan, bu konuda yıllardır görüşler olan örgüt ve meslek odaları ve iletişime geçmeden halkımızın geleceğini belirsizliğe sürükleyen AKP, diğer adıyla AK Parti hükümeti yaşanacak tüm olumsuzluklardan da sorumlu sayılacak. Ölümcül kömür ve nükleer yerine,